Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Bugün programı İzmir'den yapıyoruz. Bu bir band kaydıdır. Bizim ofiste kalabalık bir ekip var. Şu an 7 ile beraberiz. Nasıl bu program bitecek onu bilmiyorum çok fazla. Ama daha önce seneler önce yani 2 sene önce abartmayalım. İki sene önce de e, İzmir'de mimarlık öğrencilerinin farklı üniversitelerden ve farklı sınıflardan mimarlık öğrencilerinin bir araya gelerek yaptıkları şeyleri konu alan bir, bir iki program serisi yapmıştım. E, bu şimdi iki sene sonra yani neler oluyor gibi bir şeyin bir parçası. Bir yandan da e, yine onu söyleyeyim, farklı üniversitelerden mimarlık öğrencilerini böyle bir araya getirerek e, onların inisiyatifiyle çoğunlukla... E, yapılan çok fazla şey olmuyor. Bu olanları da işte radyoda konuk olarak almaya ya da konu etmeye çalışıyoruz. İşte hani What about, Yerden Yüksek, Bursa'da No 12, Eskişehir'de başka bir ekip vesaire onları hep böyle açık mimarlığın programı içerisine alıp neler oluyor, neler bitiyor anlatmaya çalışıyoruz. Sizleri şöyle bir hızlıca hani herkesin böyle bir sesi duyulsun sonra hani bu cuma buluşmaları nasıl şeylerdir? Nerede olur? Nasıl olur? Bunları böyle dinleyelim sizden. Ben Begüm Keke, Yaşar Üniversitesi'ndeyim. Üçüncü sınıftayım. Bu kadar çatı buluşmalarına gelip gidiyorum. <gülüyor> ben Esin Uçkun, ben de üçüncü sınıftayım. Ben de aynı şekilde cuma buluşmalarına gelip gidenlerdenim. Çatıdakilerin bir üyesiyim. Evet, ben Duhan Ölmez, yine aynı şekilde üçüncü sınıf, hatta aynı sınıftayız. Ee, çatı buluşmalarına gelip gidiyoruz. Aslında daha çok bizi çeken kısım çatıdan sonraki işte eğlence olsunlar gibi Ben daha çok orasıyla ilgileniyorum İyi ama olsun. mevzusu da güzel oluyor yani <gülüyor> buluşmaların. Ben Nufuk Temur. Ee, çatı buluşmalarına gitmeyeyim. Yeni katıldı. Yeni, kat yani. Yeni katıldım. <gülüyor> Şu an bugün buraya gelirken... <gülüyor> özür Onun buraya gelişi zaten olayla Ya biz aslında takımdan haberi yok. Biz aslında yani. onlara yıkmaya çalışıyoruz. 2. sınıf. 2. sınıfım Yaşar Üniversitesi'nde. Güzel. İşte ben de yeni yeni gelip gitmeye başladım spor konuşmalarına. Evet, Melike Bulatman 2. sınıfım. Ya yani çok sık olması oldu. Sıkıcı gelmeye çalışıyorum aslında. Nasıl olabilir bir Ben Koral Şeri. Ben de 3. sınıfım. Şimdi... <gülüyor> Bu herkese. <gülüyor> Çatıdakilere başından beri destek vermeye çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte. O okay, Gönül ol. Ee, yüksek bir <gülüyor> e, Doktor yapıyorum 9.50'de. E, çatı buluşmalarına gidip geliyorum. Yani vaktim oldukça. Budur. <gülüyor> Peki şey bu çatıdakiler ya da o ad nasıl çıktı ya da nereden çıktı ya da bu fikir aslında çift zaten vardı mekandan da biz geçen Me sene e, buluşmalarda cuma buluşmaları olarak adlandırmıştık e, buluşmalarda sürekli olarak hatta yoğun olarak aidiyet üzerine tartışmalar yaptık e, bir şekilde cuma günleri çatı bizim, bizim olmuştu ve biz biz olmuştuk ve bu İkinci ya da üçüncü toplandığından sonra bu hale gelmişti. Nerenin çatısı onun da... Mimarlık İzmir <gülüyor> Mimarlık Merkezi'nin mi? Merkezi çatısında <gülüyor> konuşamıyorum. <gülüyor> ya aslında Mimarl mimarlık, mimarlık, mimarlık öğrencileri buluşması, cuma buluşmaları diye geçiyordu da e, okuldaki öğretmenlerimiz ya da işte bu mevzuyu duyan böyle akademik yerdeki insanlar daha çok işte çatıdakiler denmişsin işte çatıdakiler ne yapıyor falan filan deyince adı birden çatıdakiler oldu. Biz de çatıdakiler olalım artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Madem herkez çatı... Hatta son bir ay içinde falan oldu yani. Çatıdaki resmen oluşunda. son bir ay içinde gerçekleşti. Çatının üzerindeki kötü intibaların geçmesini bekledik aslında biraz. <gülüyor> Yoksa çoktandır çatı Geçim şey vardı. Var tamam ben de geçmiştim. Kesin geçmiştim. Peki ne zamandır var bu yani bu mimarlar odası yani İzmir Mimarlık Odası İzmir Şubesi'nin mimarlık merkezinin e, ne zamandır yaptığı bir şey mi? Yaptırdığı bir şey mi? Ön ayak olduğu bir şey mi? Nedir? Bunu biraz böyle anlatsak. Şimdi şöyle eski odada, yani e, İzmir e, Mimarlık Odası İzmir Şubesi'nin eski yerinde e, şöyle bir sistem vardı. Öğrenci üyeler şeye geliyordu, odaya geliyordu. E, öğrenci üye komisyonları vardı. Çeşitli şeyler, aktiviteler bu şekilde yürüyordu. Hı. İşte Gezi, toplantı şeyleri vardı. Öğrenci e, komisyonları. E, işte yaz okulu vardı. Ne bileyim bir sürü şey, sinema şeyleri vardı. E, o da yeni şeye taşınınca, yeni bidağe taşınınca bu komisyonlar iki yıl, bir buçuk yıllık bir şeye dur, duraksamaya vardı. Sonra e, 15 Mart 2014 günü e, o da şeye çağırdı. E, öğrenci üyelerini bir çalıştay yapmak için odaya çağırdı. Nasıl e, yararlanabiliriz odadan? Veya siz neler istersiniz? Nasıl etkinlikler istersiniz diye. İşte o şeyde, o çalıştayda e, bu cuma toplantılarının önerisi geldi. İşte e, her e, İzmir'deki bütün mimarlık öğrencileri gelsin. E, cuma günleri buluşsunlar. İşte e, orada herkes e, ne, işte, ne hakkında şeyleri varsa, fikirleri varsa burada konuşsun. Sonra bunun hakkında e, gerekiyorsa bir söyleşi bir atölye veya işte e, herhangi bir etkinlik yapalım diye konuşuldu. İşte 28 Mart'ta ilk toplantısı yapıldı bunun. 2014'te. Sonra e, e, toplan, işte toplantılar sürdü. Şey yaptık. E, bir, e, etkinliklerimizi yaptık ve ilerledi. Bir evlilik başladı aslında. <gülüyor> Evet, resmi, resmi olarak 4 evet. Nisan'da Epic Fail'la başladı. Yani epic Fail'da 11'ümüz evet. sayılır yani. Evet. Hatta Bahar'da... Yani öyle deyince negatifmiş vardı. gibi anlatıyor, evet. onun nasıl ne olduğunu anlatsın ama <gülüyor> <gülüyor> hani... Etkinliğim adı Epic Fail. Yani, tamam. Çünkü de... hani böyle, böyle bayağı <gülüyor> başarısızlık da başladı falan gibi oluyor yani. Aslında en kalabalık toplantıydı. Evet, aynen. En başarılı toplantılardan. Şimdi Epic Fail dediğimiz e, bizim bir etkinliğimiz. Hı hı. E, şey yaptık yani ilk toplan daha doğrusu ilk etkinlik nasıl bir şey olmalı ki herkesi toplayalım ve hani kaynaşsın diye düşündük. Herkes böyle ilk başta bir hatalarını şey yaparsa sunarsa mesela yani bir şeylerin duvarlarını kırarsa hem böyle kaynaşması kolay olur hem de iyi bir ortam olur diye düşündük. Onun için şeylerden öğrenci üyelerden böyle hayatlarında daha doğrusu mimarlık öğreniminde yaptıkları bir etik faili sunum halinde veya işte böyle e, resimler şey yaparak resimler göstererek sunmasını istedik. <gülüyor> Ardından da işte bir şeyimiz vardı, kokteylimiz vardı. <gülüyor> gayet <gülüyor> güzel geçti yani evet de <gülüyor> gayet başarılı geçti <gülüyor> ve <gülüyor> biz orada şeydi işte hani ice breaker olarak hani <gülüyor> buz kırıcı olarak da o etkinlik ve Görevinde gayet güzel başardı. Sonra peki ne tarz etkinlikler oldu? Yani bunlar böyle toplantılar, <gülüyor> seminerler, gibi bir şey mi? Yoksa üretim odaklı şeyler de var mı? Nasıl şeyler? Şöyle, geçen sene biz ne yapacağımızı aslında çok da bilemiyorduk. Şöyle düşünmüştük. Her hafta bir sonraki hafta ne tartışacağımıza karar verelim. Tartışmanın sonucunda çıksın bu diye düşünmüştük ama bazı haftalar mimarik öğrencisi olmak da zor, yoğun oluyor. Her hafta gelmek bazen mümkün olamıyor. Bazı haftalar gelen insanlar tamamen değişmiş oluyor. Bu sefer bir önceki haftanın tartışması devam edemiyor ya da orada aldığımız karar artık bir sonraki hafta için doğru bir karar olmamış oluyor. O yüzden bir çatlak oluştu bizim için. Sonra bunu yazın tartışmalarımızda dedik ki nasıl hani bunun önüne geçebiliriz. Yazın burada olan bir ekipte. Ee, Aslında yine buyuruya çıktık yani. Olabilen, hani kendi arabada olabilen toplayalım da gelelim falan değildi yani. İzmir'de olabilen herkes gelsin dedi. Hatta İzmir'de olan ama başka şehirlerde okuyan mimarlık öğrencileri de geldiler evet. toplantılara. Ve e, bir sistem oturtmaya çalıştık. E, hatta geçen dönemde biz onu uyguladık. Bir ay kadar, <gülüyor> iki ay ya i̇ki, evet, yani iki tema boyunca uyguladık aslında. Aylık bir tema belirleyelim. İlk haftasını kritik haftası, projelerimizi tartışabileceğimiz bir ortam. ikinci haftasını film haftası, temaya uygun olarak. Üçüncü haftasını tartışma Velasın haftası biz. ki ya, ya da söyleşi, söyleşi, bu konuklu olabilir ya da kendi aramızda <gülüyor> olabilir. Son haftasını da atölye haftası olarak <gülüyor> üzerine birbirini beslesin, zincir halinde ilerlesin diye düşündük ve bununla da bir ürün çıkarmak bizim için de kolay olur diye düşünmüştük işte ya bir yazılı bir şey ya da başka bir şey. Evet bu ürünün aslında çok derdine düşmemiştik. yani sadece düşünce aşamasında da kalabilir ürün yani ya da poster hazırlanabilir bir yazı yazılabilir falan diye düşünmüştük çok Hı. da ya yani üretim olsun ama bu üretimin niteliğini biz belirlemeyelim gelenler belirlesin diye düşünmüştük. Ama bu gelenler da... oldu mu peki? Tabii, oldu. Tamam, evet. <gülüyor> yani bu sistemin tek açığı da şey oldu yani sonuçta hepimiz mimarlık öğrencisiz ve hepimizin testin zamanları işte yoğun zamanları çakışıyor bir şekilde yani bir temayı bir ay için düşündük biz ama o ay sarktı sarktı işte bu hafta olmasın atölye hepimizin vizesi var haftaya olsun falan derken bir temayı biz bir buçuk ya da iki ayda işleyebildik e böyle olunca da birinci dönem sadece iki tema işleyebildik. Şey soracağım eee yani projelerimizi konuşuyoruz. Hı hı. Dedin ya o temaya dahil olan projeler Dö dönem, yani, dönem içerisinde. Dönem içerisinde diyor. herkes yaptığı projeyi. Yani temaya dahil olan kısım üç haftalık kısım. bir haftası da boşa çıkan kısım. Nasıl geçiyor insan. mesela farklı üniversitelerden sonuç olarak hani hı hı. katılım yani gelenler oluyor. Evet. Nasıl yani siz bir yani katılım. Yani biz devam ikinci sınıf olduğun için sınıf ortamı olması fena çok büyük bir avantaj. Geçen dönem hangi projemi de <gülüyor> Hangi gün evet. varsa onu hatırlamıyorum kısa saçta. 7'nin yani, anviyesiyle, duygulu var, konuşmuştum. Ve şey de hani benim çok büyük bir depresyon sebebini geçen dönem. Allah'ın soldan galiba. Allah'ın soldan galiba. Hani o çok motive etmişti. ya Gerçekten hani böyle... Ama kaldım sonunda. <gülüyor> böyle bir hikayemiz var. Artık ikinci dönem. Evet. evet. Geçen, geçen dönem bir arkadaş, iki arkadaş 9 Eylül'den tasarım projelerini getirip açtılar. Bayağı üzerinde kritik ve hepimiz birden kaldık. Sonuç olarak. <gülüyor> İkisi de kalmış ya, bari evet, biri geçseydi kal. yani. İkisi de kalınca hepimiz kalmış olayız. Halar kaldı. Enteresan antarafı, o iki arkadaş hala devam ediyor katılmaya. Evet yani. yani kalmış <gülüyor> <olanlar>. <gülüyor> Aynen hala geliyorlar itinaya. Yani. <gülüyor> demek ki o söylediğin şeyle de alakalı. Hani sonuç ürün ya da işte not odaklı değil de demek Oradaki ki o ortamda ortam, bir... Evet şey var ki aslında o e, kritik şeyleri kritik günleri bizim çok bir şey niye çünkü e, bu Cuma buluşmalarının asıl nedeni olan hani bütün İzmir'deki bütün mimarlık öğrencilerinin toplanması olayının orada gerçekleşip hem de fikir üzerine e, e, uygulan uçuşsunuz. evet fikir, fikir üzerine uygulanmış bir şey oluyordu hı hı. hani orada bir dokuz e, Eylül'ün senin projenin yaklaşmasını bir şartlıyor. E, e, ya yaklaşmasını veya, veya bir gedizinin İtali'ye yaklaşmasını e, görebiliyorsun ve çok o şeyler çıkabiliyor. Yani sen e, şey olarak nasıl akım olarak gör mesela Yaşar Üniversitesi'ndeki birinin akım olarak göremediği şeyi hmm. o İtali'yi bozabiliyor mesela. Hmm. Yani bunu düşünmemişsin diyor. Hmm. Bakış açıları yani bu, farklı çünkü hmm. kitleniyoruz bir yerden sonra. Çok bence önemli bir şey o. Çünkü iki durumu kırıyor. Bir böyle ekollerin e, yalancı bir e, baskınlığı oluşuyor seneler içinde insanların üstünde. E, çoğulluğu gördüğün zaman o hani eğitim sırasında e, bir kere bir, bir rahatlama geliyor, iki bir de rahatsızlık geliyor yani bak hani bunlar da var falan <gülüyor> diye. Evet. Ve yani düşün şehir içerisindeki işte 4 ya da 5 tane üniversiteden bu kadar farklı his doğuyorsa o zaman yani dünya ölçeğine baktığın zaman da o işin ne kadar rahatsız edici olabileceği ve o bir uyanıklık veriyor yani. Çünkü insan çok kolay ekolün e, diline, işte araçlarına falan kapılabiliyor. Bence en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Bırakın hani mimarlığı, tasarımı, iyi projeyi falan. Hani insanların farklı, yani aynı profesyonelin içerisindeki farklı alanlardan ya da yerlerden insanların birbirleriyle iletişime geçebilmesi ...daha büyük bir toplumsal kazanç yani. yani. <gülüyor> yani bırak mimarlığı yani. Ben <gülüyor> mimarlığı zaten de. Ee, peki yani bunlar böyle belli bir tema çerçevesinde gerçekleşen ve belli periyotları olan projeler. Ee, yakın zamanda mesela ne olacak? Ya da işte ya da hedefte bir şey var mı? Yoksa bu hala böyle kendisi kaynayan ve kendi kıvamını bulmaya çalışan bir çorba gibi mi? Nasıl şey? Aslında hala kıvamını bulmaya çalışıyor yani. Bu dönem evet. biraz... Bu tema muhabbetinden vazgeçtik gibi çünkü temaya uygun atölye bulmak, temaya uygun söyleşi bulmak bizi biraz geldi geçen dönem. Olmadı yani yetişemedik hepsine belki de. Bu dönem işte zaten ilk toplantıda katılım çok daha fazlaydı ve çok daha çeşitliydi geçen döneme göre. O yüzden zaten bir mutlu olduk. Onun üstüne direkt hani sadece etkinlik üzerine çalışmaya başladık işte neler yapılabilir. Zaten birinci toplantımız sadece bu dönemde neler yapılabilir gibiydi. Bu toplantının üzerinde de sadece fikirler çıktı, işte atölye fikirleri vesaire, neler yapabiliriz konuştuk sadece. O yüzden hala bulmaya çalışıyoruz aslında. Zaten e, niyeti de şey, hep böyle bir kıvam bulmaya çalıştım. Yani hı. eğer oturma biz bunu oturma. bir iskelete oturtur ve sürekli de onunla yol almaya devam edersek o zaman hani, hani kalıpları kırıyorduk? Hı hı. Kıvam deyince sen bir şey istemez. <gülüyor> ya Kıvamdan ziyade hani en uzaktaki hedefi artık birinci sınıflara, ikinci sınıflara olayı birazcık daha yıkmak. Ama... <gülüyor> e, <gülüyor> aynen, break <direkt> yıkmak <gülüyor> yani. <gülüyor> ya çünkü tema bulma sürecinde bile biz tema bulmadık yani. Abi ne film biz destekledik? Filmden yola çıkarak temayı bulduk. Ee, yani birinci yok, bilmiyor, birinci sınıf. Yok, birinci sınıf. Birinci sınıf vardı <gülüyor> ama. İzmir... De vardı. Yani iki İzmir'sinde tane İzmir'sinde film vardı hangisinin İzmir'sinde... temasını alsak demişti. Hayır işte. ama bak birincide şey vardı yani İzmir üzerindeki kamusal alanların kimlik değişimini tartışalım dedik sadece ne üzerinden tartışacağımızı bilmiyorduk. O sırada almidan ortaya çıkınca e meydanlar üzerinden tartışalım o zaman dedik. Yani aslında bir ana tema vardı sadece alt şeyini bulamamıştık. Yani Bu tartışma o sırayım sırayım sırayım. <gülüyor> evet, Sen o sırada başka bir kıvam bulmayın. <gülüyor> Çok Yok şu, şu an hani organik bir şey var, büyümesi var ve bu hoşumuza gidiyor yani hı hı. sürekli eklemlenenler, işte yeni fikirler, işte bizim fikirlerimizin daha çeşitlenmesi falan bu çok hoşumuza gidiyor. Hı hı. Evet. Bu arada biz falan demişken ona değinmek lazım. Bizim başından beri biz diye kastettiğimiz şey hepimiziz yani böyle o takımın altında gelen Başkaları <gülüyor> değil ya da işte bir inisiyatif grubu var ve ona eklenen işte insanlar var değil. Bu birkaç ki, yani burada kişi de önemli değil. Programada yani programda isimlerimizle başladık ama hı hı. biz sadece çatıdakilerin temsil temsilcileri. temsilcileri olarak geldik. Sadece çatıya cuma günleri giden 7 kişiden birkaçıyız yani. Her cuma olmuyor ama <gülüyor> Her cuma olmuyor. E. Aslında her cuma oluyordu. Milmark merkezine bağlı biraz. Da. Evet. E, Milmark merkezinin belli bir takvim var. Hı -hı. Onu da bize göre ayarlayamayabiliyor çünkü hani iyi şeyler gelebiliyor, iyi etkinlikler gelebiliyor. Hı -hı. O zaman arkadaşlar biz bu cuma toplanamıyoruz diye duya çıkabiliyoruz yani. Peki bu yani bu sistemi ya da bu takvimi nereden takip edebiliyorum mesela ben? Ee, Facebook'ta şeyimiz var, sayfamız var. İzmir Mimarlık Merkezi Cuma Buluşmaları. <gülüyor> 800 küsur üyesi var zaten. Bayağı kalabalık bir gruba ulaşabiliyoruz. Evet. E onlar da <gülüyor> mimarlık merkezi zaten İzmir Mimarlar Odası diye kendi Facebook sayfasından duyuruyor. Biz de zaten ona göre bu cuma buluşuyoruz ya da buluşmuyoruz diyoruz. Ya da o, onlar bizim buluşmalarımızı da duyuruyorlar zaten. Yani Hı -hı. sonuçta Mimarlar Odası öğrenci buluşmalarıyla geçen bir şey. Onlar da bizim buluşmalarımızı da duyuruyorlar. Peki yakın zamanda şey var mı? Aa, ee, evet. Ya da işte üstün... Ya da buradan <gülüyor> çağrı yapmak istiyormuşsunuz <gülüyor> bilmiyorum. Ya. Bu ayet direkt. Bu ay işte 25 Nisan'da Kültür Park'taki e, Kültür Park'tayız etkinliğinde uçurtma atölyesi yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Oradayız 25 Nisan'da. Hı hı. Çatıdakiler Kültür Park'ta. Çok heyecanlıyız. Satınatölyemiz olacak. 10 Nisan. 10, 10 Nisan'da. <gülüyor> ee, kısa filmler teknikler üzerine konuşabileceğimiz atölye bir atölye düşünüyoruz. Bir de ondan sonrasında ses üzerine belki konuşabiliriz diye düşündük ama tabii bunlar henüz böyle biraz oluşum aşamasında programlarımız, işte odanın programı, çalışma durumlarımız hepsi yani, görelecek. Belki bir yani yürü, yürütücülü bir atölye falan da yapılabilir. Mesela hı. geçen dönem Gökçe Çiçek Gökçe Savaşı'la Merez Atölye, yani melez Meydanlar Meydanlarla O yani. tür şeyler de olabilir. Yani şu an çok ileriye dönük planlarımız net belli değil. En yakın Fazla törenesi, ve 25 Nisan'daki kültür parkı. Yani bir de Perşembe belki, günü Vado Batula çatadakilerin etkinliği var. Yani onların e, belki bu kadar esnek kalıyor olması da şu an için iyi olabilir çünkü her kurumsallaşan şey biraz böyle kendi evet. e, duvarını ve tabusunu da oluşturuyor. <gülüyor> Tek mesele yani bunlara ben istiyorsam e, ne zaman yani ne zaman katılmak istiyorsam nasıl ulaşabileceğimi biliyor olmam. Onun dışında zaten. O çatının yani ben dedi birisi işte o çatının altına giren herkes zaten onun parçası hem yöneticisi hem fikirine destek koyucusu işte hem gelecekteki bu işi üstlenecek olan kişisi <gülüyor> gitsin, gitsin. haline gelebiliyor. Hani bunun mesajını mümkün olduğunca açık bir şekilde verebilmek. Ee, iyi. Ee, belki de yani o da zaten hani hem mekan sağlayarak hem iletişim araçlarını kullanarak evet. buna öne oluyor oldukça. Bir de bundan biraz daha fazlasını gitmekte fayda var. Çünkü yani şehri ben aslında biraz konuşalım istiyordum ama böyle birkaç dakikalık bir şey kaldı yani. Hani, yok <gülüyor> e... <gülüyor> ama... <gülüyor> yok yo, hayır iyi oldu da. İşte İzmir'de bu mimarlık merkezi gibi bir yer olması çok çok büyük bir kazanım bence. Yani mimarlık öğrencileri için bir e, etkinlikler için. iki gelip orada kaynaşıp evet. buluşabilmek Hı. için. Ya e, şöyle söyleyeyim bundan bir 3 yıl önce 4 yıl önce arkadaşlar artık bı bıktı bunu duymaktan <gülüyor> ama e, üniversite sayısı 4 filandı galiba 5 filandı. Ama, <gülüyor> <o zaman gülüyor> ama e, her, her herkes yani birbirini tanıyordu. Ben İT'deki şey çoğu insanı tanıyordum. Mesela işte 9 evindeki çoğu insanı tanıyordum. Yani öyle bir ortam olması lazım. Yani bu mimarlık merkezin böyle kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Bir de mekanın yani mekanı gerçekten kullandırtan şey o mekanın inşa edilmiş o olması değil yani. Tabii, ee, onun için yani onun içine girip orada bir şeyler yapmayı niyetli insanların varlığı esasen ''Aa iyi ki de böyle bir yer var'' dedirtiyor insana yoksa yani, hani pek yani. çok bina var yani. ama yani hani ne ben o bilinalar gördün Evet, aslında insan yoksa. Bir de e, her cuma buluşulan ve bu kadar da kalabalık aslında bir grubun varlığı bir de güç yani. Hı hı. Eğer bir, bir konuda bir araştırma yapılacaksa ve mesela öğrencilere ihtiyaç varsa ya da bir atölye yapılacaksa ve bir ulaşılması gerekiyorsa çatıdakilerle iletişime geçen de oluyor ya da mesela okulların mimarlık topluluklarıyla çatıdakiler ortak etkinlikler yapabiliyor çünkü ortam aslında bir yerde ya işte o, o, o zaten en önemlisi yani dijital ya da sanal dünyada ya da sosyal medya üstünde haberleşiyor olmak tamam bir şey yani ama bir araya bir yerde geliyor olmak ve orada işte eğleniyor olmak, bir şey üretiyor olmak, sadece konuşuyor olmak ya da hiçbir şey yapmıyor olmak bam bam bam başka bir şey yani. O yüzden e, yapmaya devam edin, biz de duyurmaya devam edelim <gülüyor> diyeyim. E, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, davet ettiğiniz için de. siz de geldiğiniz için. <gülüyor> Kendinize teşekkür edebilirsiniz bence. Yani iyi ki bunları yapıyorsunuz. E, takipteyiz. Görüşeceğiz. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür